Bismillahirrahmanirrahim. Enbiya 92'den 94'e kadar. Gerçek bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben de Rabbinizim. Artık yalnız bana ibadet edin. Onlar aralarında kendi işlerinde bölük bölük oldular. Ama hepsi bize döndürülecektir. Artık inanmış olarak salih amel işleyenlerin ameli inkar edilmez. Ve biz, ona, biz onu yazanlarız. Allah subhanahu ve teala sizin dininiz tek bir dindir ve bu dini bozmayın bundan başka yollara uymayın ve kendi aranızda bölük bölçük olmayın diye ayetlerini indiriyor evet ve kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacağını kim bir iyilik onun karşılığını Kimse bir kötülük yaparsa bunun karşılığını ahirette göreceğini bildiriyor. 95 ve 97 Helak ettiğimiz kasaba halkının ahirette ceza görmek üzere bize dönmemesi imkansızdır. Yeciç ve Mecic'in sette açılıp da her tepeden ve dereden akın ettikleri vakit ve gerçek vaat yaklaştığı vakit o küfredenlerin gözleri belirip kalır. Vah bize! Bundan önce gaflet içindeydik biz gerçekten zalimlerden idik, buyuruyor. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, helak ettiğimiz kasaba halkına haramdır, buyurur ki, mukadder bir kader, kader üzerine helak olunmuş her bir kasaba halkı kıyamet gününden önce asla dünyaya dönmeyecektir, buyuruyor. allah Teala, Yecüc ve Mecüc sette açılıp da her sepeden ve dereden akın ettikleri vakit buyuruyor ki daha önce de onların Adem Aleyhisselam'ın sülalesinden hatta Hazreti Nuh'un nesinden olduğunu kaydettik. Onlar Türklerin babası olan Hazreti Nuh'un oğullarından yasaf türemiştir. Türkler onların küçük bir bölümüdür. Zulkane'nin inşa etmiş olduğu sepsin arkasında bırakılmıştır. Allahü Teala başka bir ayette bu Rabb'ımın bir rahmetidir. Rabb'ımın vaadi gelince Yerlen bir ederiz, buyurmuştur. Ve bu sahîd el-Hudir'den gelen bir rivayette, Ali sallallahu aleyhi ve sallam Efendimi şöyle buyuruyor: "Yecüc ve mecüc açılıp, Allahü Teala'nın her tepeden ve dereden akın ettikleri vakit buyurduğu ve çıktıklarında, bütün insanların başına musallat olup yeryüzünü kaplayacaklar. Müslümanlar onlardan kaçıp şehirlere ve kallere sığınacak." Hayvanların da yanları yanlarına alacaklar. Yecüc ve Mecüc yeryüzünde sular içecekler. O kadar ki onlardan bir kısmı bir nehre uğrayıp ondaki suyun hepsini içecek ve orayı kupkuru bir hale bırakacak. Ondan bir sonraki bir nehre uğradığında burada bir keresinde su vardı diyecekler. İnsanlardan bir kalede veya bir şehirde olan dışında hiç kimse kalmayınca işlerinden birisi Bunlar yeryüzü ehlidir. Onların işlerini bitirdik, gök ehli kaldı diyecek. Sonra onlardan birisi harbesini sallayıp onu göğe doğru atacak. Harbe kendisine bir imtihan, bir fitne vesilesi olarak kana bulanmış hale geri dönecek. Onlar bu haldeyken Allahü Teala birden onların boyunlarından, çekirgelerin boyununa çıkan çekirge kutçuğu gibi bir kutçuk gönderecek hiçbir hareket ve ses işitilmeyen Ölüler haline geleceklerdir. Müslümanlar Allah için kendini feda edip şu düşmanın ne yaptığına bakacak bir kimse yok mu diyecekler. İşlerinden birisi kendini ölmüş sayarak aralarından sızılıp çıkacak, inecek ve onları birbiri üzerine yığılmış ölüler halinde bulacak da ey Müslümanlar toplulu müjdeler olsun. Allahu Teala sizin düşmanınıza yeterli olup sizin yerinize onların hakkında geldi diye bağıracak. Şehirlerden ve kalelerden çıkıp hayvanlarını serbest bırakacaklar. Hayvanları için onların Yecüc ve Mecüc'ün etlerinden başka bir otlamaya ihtiyaçları olmayacak. Hayvanları daha önce bulup yedikleri hiçbir bitkiyle sevirmedikleri kadar güzel bir şekilde semizleyecekler. Hadisi İbn-i etmiştir. Allah onların şiirinden Ümmet-i Muhammed'i korusun. 98'den 103'e kadar Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız şüphesiz ki cehennem odunusunuz. Oraya gireceksiniz. Şayet bunlar ilah olsaydı oraya girmezlerdi. Ve hep sonra da temelli kalacaklardır. Orada inim inim inleyecekler ve her bir şeyde işitmeyeceklerdir. Şüphesiz ki daha önce kendilerine bizden güzellik vaadi geçmiş olanlar, bunlar oradan uzaklaştırılmışlardır. Onun uğultusunu duymazlar. Canlarının istediği şeyler içinde temelli kalırlar. O en büyük korku bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, size söz verilen gün işte bugündür diye karşılarlar. Evet, Allahü Teala Kureyş müşriklerinden, ve putlara tapanlardan onların dinini kabullenmiş olanlara sizler cehennem oldunuzunuz çoluk çocuk hepiniz oraya bana inkar ettiğiniz müddetçe gireceksiniz buyurmuştur 104 göğü kitap dürer gibi düreceğimiz gün yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir vaat olarak onu yeniden var edeceğiz Doğrusu biz yapanlardanız. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala burada kıyamet gününden bahsediyor ki o gün mutlaka meydana gelecektir. Allah Sübhanahu ve Teala göğü kitap dürer gibi düreceğini anlatıyor ki burada meselenin ehemmiyeti, korkunçluğu ve dehşeti gündeme gelir. Allah bizleri hayırlan ya etsin, bizlere merhamet etsin bizlere, bizlere acısın kardeşlerim aleyhissalatü vesselam efendimiz şüphesiz siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolup toplanacaksınız yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir vaat olur. onu yeniden var edeceğiz doğrusu biz yapanlarız buyurmuştur 105'ten 107'ye kadar. Am dostun ki biz zikirden sonra zebur'da da yazdık. Yeryüzünün ancak salih kulların varisi olur. Doğrusu bunda ibadet edenler için tebliğ vardır. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Rabbimiz ve Teala burada salih kullar için yazıp takdir buyurduğu dünya ve ahiretteki mutluluğu Onların dünya ve yeryüzüne varis olacaklarını haber vermekte. Nitekim başka ayetlerde de yeryüzü muhakkak ki Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona miras kılar ve akıbet müttakilerindir. Ayrıca Allah subhanahu ve teala bunun şüphesiz ve mutlaka meydana geleceğini bildiriyor ki andolsun ki biz zikirden sonra burada da yazdık buyurmuştur. Doğrusu kulumuz Muhammed'e indirmiş olduğumuz şu Kur'an'da ibadet eden bir kavim için tebliğ, menfaat ve yeterlilik vardır. Onlar ki Allah'a onun meşru kıldığı, sevdiği ve hoşnut olduğu şekilde ibadet eder, şeytana ve nefislerinin arzularına itaattı Allah'a itaati tercih ederler buyurmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayetinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in alemler için bir rahmet kıldığını haber veriyor. Onu bütün alemlere bir rahmet gönderiyor. Bu rahmeti kabul edip bu nimete şükredenler dünyada ve ahirette muhtelağa ulaşırlar buyurmuştur. Evet. 108'den 112'ye kadar de ki gerçekten bana sizin ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman olacak mısınız? Şayet yüz çevirirlerse de ki ben size eşitlik üzere bildirdim. Artık tehdit edildiğiniz şeyin yakın mı? Uzak mı olduğunuzu bilmem. Doğrusu o sözün açığa vurulanı da, vurulanı da bilir. izlediklerinizi de bilir. Bilmem. Belki bu sizin için bir deneme ve bir süreye kadar yararlanmadır. Dedi ki Rabbim hak ile hükmet Rahman olan Rabbimiz sizin nitelendirmenize karşı yardımınıza sığınılacak olandır Allah subhanahu ve teala Resulüne müşriklere şöyle demesini emrediyor gerçekten bana sizin ilahlarınızın yalnızca bir ilah olduğu vahye olmuyor artık buna tabi olup poyneyi teslim olacak müslüman olacak mısınız Şayet senin kendisine çağırıp davet ettiğini terk eder ve yüz çevirirlerse de ki ben size eşitlik üzere bildirdim. Sizin bana düşman olduğunuz gibi benim de size düşman olduğumu sizin benden uzak olmanız gibi ben de sizden uzak olduğumu size bildiririm buyuruyor. Artık tehdit edildiğiniz şey yakın mı uzak mı olduğunu bilmem bu mutlaka meydana gelecek buyurmuştur peki Rabbim gerçeği yalanlayan kavmimizle aramızda hak ile hükmet sen hak ile hüküm ver sen hüküm verenlerin en hayırlısın buyurmuştur aleyhissalatü vesselam Efendimiz de böyle demekle emrolunmuştur Rabbim hak ile hükmet Rahman olan Rabbimiz sizin nitelendirmelerinize karşı yardımına sığınacak olandır onların söyleyip attıkları iftiralara karşı yalanlama ve iftiralarının her bir makamdan ve derecesine karşı ancak Allah'tan yardım istenir. Allah bizleri rahmetine erdirsin. Bizleri razı olduğu kullarının arasına koysun. Bu söylem burada bitti. Allah bizi bununla hayırla rızıklandırsın. Elhamdülillahi Rabbil